o şeyde Maide suresi Değil mi? Maide 148, evet. La yuhibbullahu'l cehre bis su'i minel kavli. allah Allahü Teala yani kötü sözün açıkça söylenilmesini istemez diyor. Tamam mı? İlla men zulim ancak Ha? Nisa 148 değil mi? Ha Nisan 148, ha Nisan 148, ha, Nisa 148. <gülüyor> evet. Doğru, doğru. Yanlış söyledik. Mayde değil, Nisa. evet. La <gülüyor> yuhibbu Allahu el-jahra bis-su'i min kavli Allah kötü sözün açıkça söylenmesinden hoşlanmaz. İlla me'zulim Zulme uğramış olanlar başka. Yani haksızlığa uğramışsa adam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 Eki bos İsrail yüz dedim? Ha ha evet. Ve kul übeyadi, yoluunun latiye ahsen. Evet orada diyor Allahü Teala kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler. Konuşurken en güzel şeyleri söylesinler. İne şeytane yenze ve çünkü şeytan onların aralarını açar inne şeytan ikalel insan aduv ve mubina şeytan insan için çok açık bir düşmandır evet